Onların isnad etmekte oldukları basıplardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın sevdiği. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Nebisi. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın dostu. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın temiz kulu. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın velisi. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın aşkının doğru. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın vahiyenini emini. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın ziynetlendirdiği Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın şereflendirdiği. Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın üstün kıldığı. Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın yücrettiği. Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın öğrettiği. Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın kurtuluş eğerdirdiği. Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın seçtiği. Salat ve selam senin üzerine olsun, ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi. Salat ve selam senin üzerine olsun, ey günahkarların şefaatçisi. Salat ve selam senin üzerine olsun, ey peygamberlerin sonuncusu. Salat ve selam senin üzerine olsun, ey alemlere rahmet olan. Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'tan korkanların önderi. Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey alemlerin Rabbinin elçisi! Allah'ın, meleklerin, nebilerin, peygamberlerin, arşı taşıyanların ve bütün yaratılmışların salatı, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun aile efradının ve arkadaşlarının tümünün üzerine olsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Adem aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, Bunların arasında gelmiş geçmiş olan bütün Nebi ve Rasullere rahmet et. Allah'ın rahmeti, selamı bunların hepsinin üzerine olsun. Allah'ım, ruhlar arasında Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna rahmet et. Bedenler arasında Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine rahmet et. Kabirler arasında Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine rahmet et. Onun aile efradına, ve arkadaşlarına da salat ve selamet. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, öncekilerin, sonrakilerin ve yüce seçilmişlerin içinde kıyamete kadar rahmet et. Allah'ım, onun ruhuna ve aile efradının ruhlarına bizden hürmet ve selamlarımızı ilet. Allah'ım, kalplerin tabibi ve şifası, bedenlerin afiyeti ve şifası, Gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aile efradına ve arkadaşlarına rahmet et.